Muhammed الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرْوَ الْاُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Sizlerle beraber <gülüyor> İmam Ebu Zekeriya Yahya İbn-i Şeraf Ennevevi'nin riyad Salih'in adlı kitabını okumaya devam ediyoruz şerh etmeye devam ediyoruz. Hadisleri gözden geçirmeye devam ediyoruz. En son geçen hafta Kalem selamünaleyküm ve rahmetullah ve En son geçen hafta babut tevbe. Tevbe bahsini öğrenmeye başlamıştık. Giriş olarak demiştik ki tevbe tabe yetubu tevbeten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 her ibadette olması gereken şart. El-iqlas. Allah için tövbe edeceksin. İki. Evet. Pişman evet, olması. Üçüncüsü. İşlediği günahı yapması? Terk etmesi. İkla' Arapçası. Evet. Dördüncüsü. El-azım. edecek Evet. Beşincisi. Evet. El-vakit. El yani vaktinde yapmış olması. Tövbenin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 Ondan sonra bu adam o onu da öldürüyor. 99'u ne tamamlıyor? Bize tamamlıyor. Nebi Aleyhisselam böyle bir zattan bahsediyor. Yani allah Allahu Teala öyle merhametli ki, öyle bağışlayıcı ki. Hatta hadiste geldiği gibi yani bir hayvanın yavrusuna olan rahmetinden daha çok merhametli. Bir annenin çocuğuna olan merhametinden daha çok merhametli. Allah Teala kullarının tövbe etmesini ve tövbesini kabul etmek istiyor.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 Saad ibn Malik ibn Sinan el-Khudri radıyallahu anhu an-nbi nebi, an-nbi Allah sallallahu aleyhi ve sellem قال Nbi aleyhisselam buyuruyor ki kendisinden Ebu Said Saad ibn Malik ibn Sinan el-Khudri rivayet ediyor. "Kâne fî men kâne qablakum raculun qatala 99 nefsen." Haber veriyor aleyhisselam ashabına. Sizden önce bir adam vardı ki geçmiş ümmetlerde yaşayan 99 tane insanı öldürmüştü, canına kıymıştı.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 ve 99 tane adam öldürdüğünü haber veriyor. فَهَلَّهُ min تَوْبَ Ve tövbe olup olmayacağını. Artık bundan sonra pişman olmuş. Tövbe etmeli miyim? Edersen kabul olur mu? Soruyor. فَقَالَ <gülüyor> la. Bu alim de diyor ki ona, la. hayır. Sen artık tövbe edemezsin. Bugün de var böyle. Allah-u Teala'nın yani cennetinin anahtarlarını sahiplenmişçesine yeryüzünde gezen insanlar. Kimilerini direkt böyle cehenneme sokuyor. Kimilerini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 Sorduğu bu kimseyi de öldürerek 99'u yüze tamamlıyor. Sonra an ahlil ard ala alemin sonra yine araştırmaya devam ediyor, yılmıyor. Çünkü adam artık pişman olmuş, hayır istiyor, tövbe istiyor. Diyor ki bana başka bir adam gösterin ve ona başka bir kimseyi gösteriyorlar tekrardan. Fakal in nawqat alemi etenefs'in min Bu sefer soruyor bu adama diyor ki 99 tane adam öldürdüm. Tövbe var mı? Cevap ne? Kale naam. Evet senin tövben var. Ve men yehûlu ve beyne tevbe. Diyor ki seninle tövbenin arasına kim girebilir ki? Yani Allah'la senin arasına, senin arana, bu günahlarından pişman olmuşsan, ele tek çekmişsen, gerçekten ihlasla Allah'a tövbe etmek istiyorsan, senin yapmış olduğun bu günahlarla bu tövbenin arasına kim bir engel, bir duvar örebilir ki?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 eğer hayır üzerine yaşamak istiyorsan, kötülüğüne tekrardan görülenmek istemiyorsan, salih insanlarla, güzel insanlarla ne yap? Yaşa. Ve lâ tercih ilâ arduke fe ardusu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 فَاَخْتَصَمَتْ ف۪يهِ مَلٰئِكَتُ الرَّحْمَةِ وَمَلٰئِكَلْتُ Azab. Tabi melekler hemen geliyor Allah'ın rahmeti takdiri. Rahmet melekleriyle azap melekleri ayrılığa, iftiraha düşüyorlar. Yani biz mi alacağız, siz mi alacaksınız? Yüz tane adam öldürmüş, tövbe etmek istiyor. O, o yola koyulmuş, yolun yarısında da ölmüş. Ne yapacağız? Biz mi alacağız, siz mi alacaksınız? Fakat melaiketul Rhamma jaa rahmet melekleri diyor ki bu adam Allaha yönelerek Allaha tevcih ederek kalbiyle Allaha yönelerek tövbe edip Allah'a doğru gitmeye başlamıştı tevcih etmeye başlamıştı. Fakat <gülüyor> melaiketul Azab inna ulam yamal khairan diyor ki tamam da bu adam hiçbir hayır işlemedi. Geride sabıkası da çok büyük, sicili de çok büyük.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 Kötü tarafa yakınsa azap melekleri alsın, iyi tarafa yakınsa rahmet melekleri alsın. Hakem de böyle diyor. Allah halinin bakın, rahmeti, adaleti, hikmeti gereği bütün bunlar oluyor. Önebi ve Aleyhisselatü Vesselam bize bunları haber veriyor ki dersler çıkaralım. Fakasuf ve jadoh beyn-ihm, adna ila ila al Ölçüyorlar. Bir de bakıyorlar ki. Nereye yakın bu adamın öldüğü, üstesinin bulunduğu yer? Gitmek istediği yere yakın. فَقَبَضَطْهُ مَلَائِكَةُ rahme Ve bundan dolayı da ne yapıyor? Rahmet melekleri onun ruhunu kabz ediyor, onun ruhunu teslim alıyor. Bunun niyeti geçmiyor mu? Niyeti... وَفِيْ رِوَيَةِ فِي الصَّحِيْهِ فَكَانَ اِلَى الْقَرِيَةِ الصَّالِحَةِ اَقْرَا بِشِبِرْ Yine rivayette diyor ki,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 allah Teala iyi insanların yaşamış olduğu toprağa ediyor diyor ki yaklaş. Bu adama yakınlaş. Kötü insanların yaşamış olduğu toprağa diyor dedi ki tebaadi uzaklaş. Bu adamdan uzaklaş. Ve kâle kîsû mâ beynehumâ ve diyor ki hadi şimdi ölçün kişi arasındaki mesafeyi. Fevecedû ila hâzihi akrab bir şibir. Bir de bakıyorlar ki o iyi olan insanların gitmek istediği yere bir karış hane yakın. Ve başka bir rivayette ise فَنَعَى بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا Bu adam ölümün kendisine geldiği katil, yüz kişi öldürmüş adam göğsüyle debelenerek diyor iyi olan yere doğru yöneldi sadece. Yani kendini oraya doğru çevirdi, biraz kıpıraştı. Yani ölüm sahneye böyle ölür, yere yuvarlanır. Göğsünü artık o iyi yere çeviriyor ve ne yapıyor? Oraya doğru ölüyor. Bir rivayette de böyle geliyor. Yani Allah-u Teala onu ölüm anında hayra muvaffak kılıyor. Yani çok önemli arkadaşlar. Yani allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya فَلَمَّ اَزَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ خُلُوبَهَمْ Onlar sapıtınca, azınca, yoldan çıkınca Allah da onların kalplerini ne yaptı? Sapıttı. Yani da bir hayra ikbal, hayra yöneliş yoksa kendini muhasebe etmek yoksa, teveccüh yoksa, tövbe yoksa belli bir süre sonra o insana bakarsınız ki şeytandan da kötü olmuş. Hatta derler ya bu adam şeytandan da beter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 ne diyelim uzanmış manzaraya bakıyor olabilir, kuş besliyor olabilir, yani kendini Allah'ın zikrinden e, kuşlarken güvercin değil tabii yani güvercin e, yani böyle bu bağ olan bir şeyle uğraşıyor. Şeyh Hulusi İbn Tayymi İbn, uyarıyor. Diyor ki <gülüyor> Bu diyor kişiyi, kulu yüksek mertebelere ulaşmaktan engel olur. Yani o insanlar nelerle uğraşmışlar?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 ...geri kalmış bir sahabe... ...geri kalmasından dolayı... ...başından... çetin, ...derin... ...onu... ...üzen olaylar... ...geçiyor... ...tabii bir günah... ...işlemiş bulunuyor... ...bu günahından dolayı da... 50 gün... ...gibi... ...uzun bir süre... ...Peygamber Aleyhisselatü Vesselam... ...Allah bilir, ...Allah Teala tarafından... ...celalandırılıyor... ...Medine'de... ...hiç kimse bunlarla konuşmuyor... ...selam verdiği insanlar... ...bunların selamını almıyor...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 Cabdullah bin Malik evindedir demiyorlar. Onunla ilgili bir konuşmadan dahi korktukları için hadiste de gelecek diyor ki işaret ettiler eliyle. Eliyle gösterdiler. Yani peygamberin emrine bu kadar da ne var bir ihtimam, bir önem, bir ilgi var. Şimdi gelelim bu hadise. Abdullah bin Ka'b bin Malik, Ka'b bin Malik'in oğlu Abdullah anlatıyor. Ve kana Ka'ide Ka'bin radiyallahu anhu min bain min Tabu Abdullah Abdullah Ka'b'ın Camiye gittiğinde ve cami dışında yanında onu götüren, kılavuzluk yapan bir oğluydu. Kâb kör olduğunda. Bu sahabe de yaşının ilerleyen bir döneminde kör olan sahabelerden bir tanesi kim gibi? Hatırlayanınız var mı başka sahabelerden kör olan? İbni Abbas, Abdullah İbni Abbas. Hayatının bir döneminde gözleri görürken hayatının son döneminde kör oldu.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 قال كم لم أتخلف diyor ki ben aleyhissalatu vesselam'ın kab diyor ki peygamberimizin çıkmış olduğu savaşların hiçbirinden yapmadım peygamberin yanında ayrılmış olmadım yani bütün savaşlara peygamberin katıldığı bütün savaşlara katıldım ancak bu تبوك savaşı hariç Bir de diyor ne var bedir savaşı var ona da ne yapmadım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 İnnemâ خرج رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem ve'l-müslimûn yurîdûn <gülüyor> ayra Kureyş ayra Kureyş'in hatta cemme Allahu Teâlâ beynehümâ beyne adûuhüm alâ gayri mî'ad. Aleyhisselam ve yanında olan Müslümanlar Bedir Savaşı günü Kureyş'in kafilesine e, ne yapmak için, önünü kesmek için çıkmışlardı. Ancak yü Allah Teâlâ beklemeden ansızın ne yaptı? Müslümanlarla Kureyşleri bir araya getirdi, getirdi ve Bedir Savaşı oldu, savaş oldu. وَلَا قَدْ شَهِدْتُ مَعَا رَسُولِ صلى اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ وَلَيْلَيْوَ سَلَّمْ لَيْلَةَ الْاَقَبَةِ حِنَّ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْاِسْلَامِ Şahap diyor ki ben yani Tebe'e katılmadım, Bedir'e katılmadım ama yani İslam dininde yeri çok büyük olan Akabe beyatına katıldım. Nedir Akabe beyatı? Arkadaşlar iki kere gerçekleşmiştir. Medine'den Ensar Aleyhisselatü Vesselam'a gelip ilk başta 12 kişi geliyorlar. Daha sonra 70 küsur kişi geliyorlar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 Bedir'den hatta ne olarak görüyorum? Daha faziletli görüyorum bana göre. Ama diyor Bedir'in yeri insanlarda daha büyük. Bedir savaşının yeri insanlarda daha büyük. İnsanlar onu sürekli ne yapıyor? Hatırlıyor. Ve kâne min khayri hîne tekalleftu ve kâne min haberi hîne tekalleftu an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fî gâzvetü tabuk ennî lem ekun qat akvâ ve lâ eysara minnî hîne tekalleftu anhu fî tilkel gâzve. Şimdi haber veriyor Kâb-ı Mâhid. Diyor ki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 İki tane binek düşünün. Bu savaş için iki tane binek hazırlanıyor. Temmuz savaş için. Yani hazırlığını yapmış. Bundan önceki savaşlarda böyle bir iki tane binek falan hazırlama imkanı da bulamamış. Rasulullah sallallahu aleyhi ve hatta kanaat el Peygamber Aleyhisselatü bu savaşa verdiği önemi de anlatıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu savaş hariç diğer savaşlarda.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 Hay, Hayber'e mi gidecek? Başka bir yere mi? Başka bir yeri gösteriyor. Başka bir yere gidecekmiş gibi davranıyor. Bu da caizdir. Hatta bu rivayet, bu hadisin başka rivayetinde Ebu Davud'da geçiyor. Diyor ki El-harbu hoda Savaş nedir? Hiledir. Yalan değil. Yalan değil. Yalan değil. Dikkat edelim. Hiledir. Savaş hiledir. Yalan yok. Savaşta bile yalan... Ses yok arkadaşlar. Şu böyle güzel mi Demiyor. Mesela o, o bölgeye doğru yöneliyor. Diyemedin. Oradan gidebilir. Diyemez mi? Mesela aleyhisselatü da ne yapıyor? Ateş yaktırıyor mesela. Ne niye ateş yaktırıyor mesela? Çok, Gecenin çok karanlık. Düşman çok görsün. Çok görsün diye. Demek ki bunlar o kadar kalabalık ki Demek diye. Ateşe... Bu hiledir bu. Bunda yalan yok. Ama yalan söyleyemezsin. Hırsızlık. Tamam artık sizi teslim teslim aldık deyip onları öldüremezsin. Tamam mı arkadaşlar? Aleyhseret Vesselam Niye Tebuk gazdesinde böyle bir şey yapıyor? Şimdi sahabecek. Fakat Rasulullah A.S. fi harren şedid. Sıcak bir günde oraya gitti. Ve istaqbal eserden baydel ve uzak kurak bir yol katetti. Ve istaqbal adeden kitiran ve karşısındaki hedefe aldığı insan sayısı da çoktu. Fecil alil muslimine emrahum li yani Müslümanlara yanında bulunan sahabelere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 ama bu savaşta, peygamber döneminde böyle bir uygulama yok. Rivayetler farklı. Kimi rivayetlere göre 10.000 bin, kimi rivayetlere göre 30 binden çok, kimi rivayetlere göre 40 bin. Peygamberle olan kişilerin sayısı. Bu rivayetlerde ihtiraf var mı arkadaşlar? Birisi 10 bin diyor, birisi otuz binden çok diyor, birisi kırk bin diyor. Kalbinde şüphe olan, kalbinde hastalık olan, hadisleri uzatmak isteyen, hadislerin kökünü böyle kurcalamak isteyen adamlara göre bu hadislerde ne var? Tearuz var. Tenakuz var. birbirine ters düşüyor. Hadisleri görüyorlar dışından böyle. Hadisleri bulacaklar ya, hadisleri inkar edecekler. Ve onların üzerinden Peygamber aleyhisselatü vesselamın Allah'ın isim ve sıfatlarıyla ilgili konuştuğu hadislere uzanıp onları iptal edecekler ya böyle şeylerle uğraşıyorlar. Ama ilim ehli arkadaşlar bilim ehlinin kitaplarını okuduğunuz zaman hadisleri müdafaa eden ailere baktığınız zaman onlar bunların cevabını çok iyi vermiş. Şimdi İlk bakışta evet bir çelişki var, iyi bildiğim yani 10 binlere 40 binlere rivatlere bakıyorsunuz diyor ki 10 fursan vardı ne demek fursan atlı 10 atlı yani 10 bin diyenler neyi kastediyorlar arkadaşlar atlı olabilir 30 binden çok diyenler ve 40 bin diyenler aslında bir ihtilaf yok. Çünkü 30 binden çok diyenler ne yapıyorlar? Yani bir suratı söylemiyorlar. 40 binden de ne yapmışlar? Yaklaşık. Yani yaklaşık bir ifade söylüyorlar. Yani sade bu kadar çok arkadaşlar. Ve gaza Resulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem Kale Ka'b Fe kalle raculun yuridu enne tegayyebe illa zanne enne zâlike seyakfa bihi ma'lem yenzil fihi vahyun min Allah. Malik Ka'b diyor ki Bu savaşa katılmayıp bu savaştan geri kalan insanlar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 benim ve diyor bunlara meylim var. Çab yani ben diyor bunları seviyorum. Bazı insanlar vardır böyle o mesinden tad alır, zevk alır. Fe tejahhaz rasulullah sallallahu ve sellem Müslümanlar hazırlandılar. Hazırlanmaya devam ettiler. Wa şey'an. Yani tembellik var Cabib bin Malik'te. Kendisi böyle diyor ki sabahleyin çıkıyorum, hazırlanacağım savaşa. Sahabeler antrenman yapıyorlar, atlarını hazırlıyorlar, değil mi? Yani bu savaşa gidiyorsun sen hazırlık gerek. elini kolunu sallayarak değil. Sabah çıkıyorum ama diyor akşam dönüyorum, hiçbir hazırlık yok. Hiç şey yapmamışım. واقول <Sessizlik> في نفسي انا قادر على ذلك اذا اردت. Kendimi diyor diyorum ki ben yani kendimi hazırlamaya gücüm yetiyor. Kadirim, Bir sorun yok. Yapacağım. فلان مزال يتمادى hatta حتى استمر بالناس الجد. Bu durum diyor ben de bu şekilde devam etmeye devam et. Devam etmeye Sürdü devam ede geldi. Devam etti. Bu tam belli bu durum. Hazırlanamıyorum. İnsanlar diyor artık ne yapmaya başladılar? Hazırlık döneminden <gülüyor> yola koyulma dönemine. Ciddi bir hale ciddi aldı artık insanları. Fe asbah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ghadian ve'l-muslimun ma'ahu peygamber sabahın erkeninden saatlerinde çıktı Medine. Ve lem ahdi min jihazi şey'en. Ama benim durumum hiçbir şey hazırlamamış bir insanın durumu. Hiçbir şey yapmamış şimdi. Fumma ghadavtu kharajtu ve lem ahdi şey'en.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 Falem yezkurni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta balagathu peygamber diyor Tebuk'a gelince edek beni anmadı adımı. <Sessizlik> Feqala ve hu jalisun fil kavm bi Tebuk ma faala ka'b ibn Malik? toplanıyor peygamber diyor ki Talib bin Malik nerede? Talib bin Malik ne yapsın? Aleyhisselam soruyor. <Sessizlik> seleme. Seleme oğullarından Benü Selemeden bir adam diyor ki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 ona bir şey söylüyor. Alimler diyorlar ki şayet bir adam hakkında bir kimse zahir ol görünüşe göre Allah'ı ve Resulü'nü müdafaa etmek için konuşuyorsa zannına göre konuşması caizdir. Şimdi bu beni i Selame'den olan adam Kabe ibn-i yaptığına bakıyor geride kalmış. Sebebi yok, özrü yok. Bir şey sunmamış peygambere. Tamam mı? Bu adam da peygamberi adına Allah'ı adına, Allah adına, savunma adına bu adam hakkında zannınca diyor ki bu böyle.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 Çöl, beyazlara bürünmüş bir adam var. Peygamber diyor ki, bu gelen adam Ebu Haythama olsun. Ebu Haythama olsun. E, temenni ne diyor? Bu adam ki, Allah'tan temenni neyim Allah'ın bu geleni Ebu Haythama kıl. Fe eğer Abu Haythama Al Ansari, O Allah'ın bu geleni Abu Haythama kim? Eğer Abu Haythama Al Ansari, O Allah'ın bu geleni Abu oluyor kim? Eğer Abu Haythama Al Anlatıyor. Diyor ki bu adam kimdir? Sahabe, münafıkların kendisine dili uzattıklarında bir sağ bugünün ölçeğiyle yaklaşık 3 kilo hurma tasadduk eden Allah için infak eden adamdır diye açıklıyor. Kâle kâb felemmâ belegani enne rasûlallâhi sallallahu aleyhi ve sellem katteveccehef kâfilen min tabuk hazaranî bessî Kâb olaya devam ediyor <gülüyor> anlatmaya. Bu olayı böyle bir ayrıntı olarak anlatıyor. Peygamberin diyor Tebük'ten Medine yani geri döndüğünü duyunca beni diyor hüzün kapladı. Efkarlarım sardı artık. Düşünmeye başladım. Sıkıntı bastı. Fe tafeкту etezkeru'l kezbe fa aqul. "Ema ahrucu min Başladım diyor yalanlar uydurmaya, kafamda yalanlar kurmaya. Yalan mı söylesek?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 Sahabeler onun şiddetini gazak öfkesini biliyorlar. Diyor yarın nasıl kurtulacağım? Onu düşünüyorum. Bu <gülüyor> estainu diyor, yardım istiyorum. Ne yapayım? Ne diyeyim? inna rasulallah kat hatta araftu lam abada. Artık bana denince peygamber aleyhissalatu geldi. Benim diyor düşündüğüm kafamda planladığım bütün diyor yağ olan, dolar olan, batıl olan şeyler benden gitti. Ve ben anladım ki ben artık ondan kurtulamayacağım. Fağma'tu <gülüyor> ve dedim ki artık doğru söyleyeyim ona. Ve asbahar Resulullah sallallahu Peygamberimiz sabahın köründe kalktı geldi. Aleyhissalatu vesselam'ın sünneti. E bize de böyle tavsiye etmiş. Geceleyin diyor evinize girmeyin dolojoktan döndüğünüz zaman şehrinize girmeyin. Sabah gireceksiniz girin. Peygamberimiz gelirken sabah girermiş. Önce mescide gider, namaz kılar iki rekat. Ondan sonra insanları etrafına toplar, onlarla konuşur, sohbet edermiş. Hasbihal edermiş. Felamma faale zalika jaehu'l mukhallafun ya'taziruna ileyhi ve yahlifuna lehu ve kanu bid'an wa thamanina raculan. Şimdi dökülmeye başlıyor. <gülüyor> Özür sahipleri yani gelmeyenler, münafıklar. Diyor ki 80 küsür kimse geldi oturdu peygambere sızlanmaya başladılar. Özür beğenetmeye etmeye başladılar ve yemin etmeye başladılar. Böyle oldu vallahi billahi tallahi. Konuşuyorlar, özür diliyorlar. Fekabile minhum alaniyetehum. Peygamber onların aleni olarak açıkça dışa vurduklarını ne yapıyor? Kabul ediyor. Peygamberimiz hani, böyle diyor. Dışa vuranla ne yapacaksın? Şimdi bazıları var. Yok ben biliyorum bunu diyor. Kalbinde bunun böyle bir şey var değil mi? Böyle insanlar var. Ya, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ki o peygamber vahiy destekli. Bunu yapmamış. Sen hayat, sen ne yapabiliyor insanlara dışa vuran halleriyle ne yapacaksın? Ne edecek? Muamele edeceksin. Ve baya'ahum ve istagfar alahum. Onlara beyat alıyor onlardan ve onlara istiğfar ediyor. Ve ve kele serairahum teala. Onların gizli olarak kalplerinde sakladıkları şeyleri Allah'a havale ediyor. <gülüyor> Hatta ciltu. tak sıra bana geldi diyor. Geldim. Falamma <gülüyor> selam tut tebessüm tebessüm el mughdab. Selam aleyküm Peygamberim. Selamü aleyküm. Yani istifham hani bizde de vardır ya Türk. Böyle bizde yaparız değil mi? Yani hafif bir tebessüm, kafamızı sallarız böyle. Ama o, o tebessüm nedir? Yani sen gününü göreceksin tebessümünü böyle değil mi? Görreceksin. Göreriz evde yaparız. Sen yan dön yani. O, o gülme öyle bir gülme dedi. Fumma <gülüyor> qala ta'al. Taala Peygamberimiz geliyor. Yaklaş. Fecitü emsi at'a geldim diyor huzuruna önüne oturdum. Ve قال ما خلفك Seni geride bırakan ne? Niye gelmedin? Alam <gülüyor> tekun Alam tekun Sen bineceğin hayvanı satın almamış mıydın? Oradaki tercümelere dikkat edin yanlış yapmışlar. Evet. Ne yazmış? Sen biatı kabul etmemişsin. Ha sen biatı kabul etmemişsin diye saçma bir şey yazmışlar tercüme. Peygamber diyor ki bana Elm tekun sen bineceğin hayvanı satın almadın mı? Düzelt onu. Yani sen hayvanı almışsın, hazırdın. Görüyorduk seni iki tane, hatta iki tane diyorsun. Kâle kultu inni anni min Vallahi ya Resulallah diyor. Senin huzurunda değil de başkasının huzurunda oturuyor olsaydım şimdi. Ben diyor tartışma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 Vallahi ma kana li Özür mü yok. Vallahi ma kuntu kad aqwa ve minni hene tehallattu anke. Bu geride kaldığım savaş var ya bu savaşta bu bu dönemden daha kuvvetli olduğum ve durumumun daha iyi olduğu başka bir dönem de yok. Bunu da söyleyeyim diyor yani. Gücüm var, durumum iyi, gücüm, kuvvetim, sağlığım. Kal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Amma amma hadha fa kad bu doğru söyledi fa hatta yaqdi Allahu tamam mı yürü git kalk Allah diyor selah hüküm verinceye kadar artık oturma burada yürü Allah senin hakkında hüküm verecek ve sara rijalun min bani salama fattabi'uni فقالوا benu diyor saleme oğullarından bir grup peşine takıldı bu olayı yaşayınca فقالوا لي والله ما علمناك اذنبت ey can bundan önce senin böyle bir günah biz duymadık görmedik yani sen iyi bir insansın لَقَدْ عَجَزْتَ فِي أَنْ لَا تَكُونَ اِعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ وَاَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِمَا اِعْتَذَرَ اِلَيْهِ الْمُخَلَّفُونَ Hani şu senden önce peygambere gelip geride kalıp peygambere özür beyan edenler gibi niye özür beyan etmedin? Aciz misin sen? Ona böyle şey yapıyorlar. Yani bir şey şeyler söyle kurtar. Hani vardı diye böyle. Sen de bir şey şeyler söyle böyle de yani. Tabii vallahi mazalu yu'annibunani hatta aradtu an arci ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fa ukazzibu öyle azarlamaya devam ettiler. Yani sen ne yapıyorsun? Gitsene böyle çabuk sözler sarf ediyorlar. Kâb diyor ki öyle etkilendim ki gidip diyor biraz önce Peygamber'e söylediğim sözlerimi yalanlayacaktım. Bu kadar etkilendim diyor. Thumma qultu lahum hal laqiya hadha ma'iy min Dedim ki diyor gelen ona. Benim durumumda olan başka bir kimse var mı? Senin gibi bu duruma düşmüş diyorlar ki Nam lqiyahu maqrajulan, qala misla maqul. Evet, iki kişi daha var. Senin söylediğin aynı şeyi söyledi onlarda da. Yani toplam üçsünüz. üç kişisiniz. Ve evet. qila lhu misla ma qila Onlara da sana denilen, sana verilen cevabın aynısı verildi. Peygamber onlara da dedi ki Bekleyin, Allah'ın hükmü gelinceye kadar bekleyin. Qala qultu menhu Soruyor kim onlar? Qalo murar tub Vehlal <Gülüyor> <gülüyor> bin Umeyy al-Vaqifi, Urara ve Hilal. İki tane sahabe. "Kâl fezekerû lî racûlayn sâlihîne kad şehîdâ Bedren fîhima usvâ." katılmış örnek alınacak iki adam daha var demek ki de diyor. Bana onları da zikrettiler. "Kâle femadytu hayl zenkerûhum âlîh." O ikisinin de olduğunu duyunca diyor, yaptığım işte devam etmeye karar kıldım. Yani peygambere sunduğum doğru sözleri gene çekmedim yalanlamadım kendimi. Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an kelamina eyuha al min bayni nas Peygamberimiz diyor bu üç kişiden bu, bu bizim üç kişiyi insanların bizimle konuşmasında konusunda ne etti sakladı. Diyor insanlar bizden uzaklaştı. Il qala taghayyaru hatta li fi bil Diyor, yeryüzü dahi bana değişti. Yani tanıdığım yeryüzü değil artık o diyor. Yani, yürüdüğüm yollar, sokaklar, yaşadığım şehir değişti. Düşünebiliyor musun? Dostun, arkadaşın, komşun, anan, baban, akrabalarını seninle konuşmuyor. Seni görüyor kafasını çeviriyor. Felebithna ala zâlike kamsin eleyle. Elli gün devam etti diyor bu. Fe ve qaa'da fi buyutihima yabkian Nural ve Hilal iki kişi var ya diyor benim arkadaşlarım onlar hoşu içinde bow, boyunlarını bükerek evlere çekildiler ağlamaya başladılar ağlıyorlar günün gündüz o ikisi ve amma ana fe kuntu ashabb al-qaumi va ajladahum ben diyor gençtim kuvvetliydim onlara göre fe kuntu akhrucu fe ashhadu al-muslimin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 Fıl aswaq ve la pazarda geziyorum, kimse benimle konuşmuyor. Ati Rasulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem fa fa fi fa fi "Hal salam Peygamber'e geliyorum. Namazda da oturduğu yerde selam verdikten sonra selam veriyorum. Yanaşmaya çalışıyor. Ona karşı böyle bir şeyler etmeye çalışıyor Aleyhissalatu vesselam. Ve bakıyorum diyor, dudaklarını oynatıyor mu, oynatmıyor mu? Selamı mı alıyor mu? almıyor mu? Sonra oracı yakın منه ve osarike nazar. Sonra peygambere yakın namaz kılıyorum. Böyle çaktırmadan gözümün kenarıyla diyor nazda peygambere bakıyorum. So eğer اقبلت ala salati nazar ile. Bakıyorum ki namazıma dönün yani namazdayken kendime böyle ona bakmadığım zaman namaza yöneldiğim zaman bakıyorum ki peygamber diyor bana bakıyor. Bana bakıyor böyle. Namazdayken azıcık ona bakar gibi oluyorum. Peygamber kafasını çeviriyor. Tavır ona. Düşünün yani. Vesselam ona takılıyor. Ne kadar kötü bir şey değil mi? Yani yapılan bir günah var. bir günah var. Karşılığında ne belli değil. Yani Ayet de inebilir. Yaptığı işin azabı çok büyük olabilir. İnsanlığa ders olabilir. Değil mi? Peygamber'e bakıyor namazdayken. Gözünün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam boyun diyor ki onun için namazda bu gibi durumlarda veya zaruret babında insan ne yapabilir? Bu şekilde gözünün bir yerlere bakabilir. hatta min hatta katâde, ammi ve diyor, insanların bu kabalığı, insanların bu sert davranışı bana devam etti. Artık daraldım, sıkıldım. Amca oğlu Emme oğlu Ebu Katade'nin diyor Boston'una gittim duvarından atladım diyor. Duvarından atladım. Kapısından bile girmiyor. Niye? O benim için diyor insanlar arasında en sevimli en samimi olduğum bir adamdı. Yani aralarında bir ne var? Akrabalık var bir de dostluk arkadaşlık var. İlmehli bundan da bir fayda zikrediyor. Bu faydaları yok arkadaşlar. Diyorlar ki eğer tanıdığın bir insan varsa biliyorsun senin onun bahçesine girmene izin veriyor. Kapı kilitli duvardan atlayıp oraya ne yapabilirsin? Girebilirsin. Biliyor, sen dostsun. şeysin. veya biliyorsun ki kapısını açıp girebilirsin onun. Öyle bir izni var. Evinde de kimsenin olmadığını biliyorsun. Eşinin, oğlunun, çocuğunun. Bir şeyin ihtiyacı oldu. Ona sormana gerek yok. Girebilirsin. Her izin almaya gerek yok. Bu da giriyor. Duvardan atlıyor. Fe selamtu aleyhi ve vallahi ma radda selam. verdim ama diyor benim selamımı dahi almadın. Niye? Çünkü konuşmak yasak. Ve qultu la ya aba katada. Dedim ki diyor, ey Abu Katada. Anshu dekilla, hal ta'lamuni Allah ve Allah için sana soruyorum diyor. Allah'ın adını anarak soruyorum. Söyle. Ben diyor Allah'a ve Resulüne seviyor muyum? Amca onunla diyor böyle. Fe saket. Ebu Kadada susuyor. Konuşmuyor. Yani evet ya da hayır. Fe Tekrardan soruyor. Tekrardan Allah için söyle diyor. Yine susuyor. Faqal Az Ebû diyor ki Allahu ve Rasûlühü alem Allah ve Rasûlü bilir. i̇mam diyor ki Ebû Katâde burada ne yaptı? Konuştu. Ama İmam diyor ki yani konuştuğu söz ney Allahu ve Rasûlühü alem Allah ve bilir. Diyor. Bu caizdir. Bu kelamdan sayılmaz. Ama diyor. Ama diyorlar selam kelamdan sayıldığı için diyorlar. Onun selamını ne yapmadı? Allah. Almadı. Almadı. Fefâd aynâ diyor. Gözlerim yaşlandı. Ağlamaya başlıyor. Artık dayanamıyor gözler doluyor. Ve <gülüyor> tamallaytu hatta tasawwartu el cidar <gülüyor> gerisin geriye çıktım. Duvardan geri atlayarak gittim. Fe bayna ana emshi fi suq el medine, idha nabati min nabat ahli şam mimmen kadema bi't'am yabi'uhu bil medine, yekulu men yudlu ala Ka'b ibn Malik? Şam'dan gelmiş yanında yiyecek satan bir çiftçi var. Ve insanlar arasında bağırıyor. Kabir bin Malik kim gösterecek. Kabir bin Malik nerede hadi gösterin. Fatafi kanna suyushi İnsanlar diyor elleriyle başladılar beni göstermeye. Bakın konuşmuyorlar. Orada bile demiyor. Yasak konuşmak. Hatta jani f'dafai iley kitab min maliki gassan. Ve kuntu Bana diyor Gassan kabilesinin kralından bir kağıt getirdi. Bir yazı getirdi. Ben de okuyan bir, yalan bir adamım diyor. O şu şöyle yazıyor. Amma bat bundan sonra inna kad balagana enne sahibi ket kad Duyduk ki senin dostun, sahibin, arkadaşın sana sert davranıyor, kaba davranıyor. Ve lem yec alallah bidari hawanin ve la Allah Teala senin küçük düşüreceğin, küçük düşürüldüğün ve hakkının yendiği bir yerde seni hayatı mene izin vermez. Yani Allah Teala bunu sana yazmamış. Gel bize katıl. Yani burada yaşamaya mecbur değilsin. Burada küçümseniyorsun. İnsandan selamını da iyi almıyor. Hakkın yeniyor. Diyor ona. Burada Allah sana bunu yazmadı. Sen bunu değiştirebilirsin, gelebilirsin. فَالْحَقْ bina نُوَاسِكَ Veya nuvâsike Bize katıl. Bizde olanlardan sen de faydalan. İslam düşmanları bakın dışarıdan ne yapmaya başlıyorlar? Çalışıyorlar. Fekult hina dedim ki diyor kendi kendime ve hadihi eydan bela. Hadihi eydan bela. Bu da bir imtihan, bu da bir bela, bu da bir musibet. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Fe teyemmemtu biha et tenura fe sejartuha. Ardı mı adı? biliyor musun sen nuru? Tandır. Tandır, Ekmek pişirilen fırın. Evet. Tandırı aldım diyor, yaptım. Bu kağıdı da oranın içine attım. Orada giriyor. Attım oraya diyor. Evet. Ondan sonra hatta izâ min ve 40 gün geçmişti diyor. Vahiy de gelmedi. Biraz uzun sürdü. 40 gün. Vahi hiçbir şeyinmedi. inmedi. ben ona dedi? bekle senin hakkında Allah'ın hükmü gelecek. 40 gün geçti. Vahiy diyor uzun sürdü. İza rasulü rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatini fakaal İnne <Sessizlik> sallallahu Peygamberin elçisi bana geldi dedi ki: "Peygamber sana emrediyor ki hanımından uzaklaş. Ayda bir bela daha. Bir musibet daha. Hanımından uzaklaş." Korkuyor şimdi diyor ki: "Vallahi." Fequltu utliquha, ana mushimme. istiyorlar? la <Sessizlik> Hayır, ondan uzaklaş, ona yaklaşma. Yani ondan ilişkiye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 o geri kalan iki kişiye de gitti diyor. imraati الْاِمْرَأَةِ اِلْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللّٰهُ فِيَادَ Dedim ki karıma, hadi yürü ananın babanın yanına. Allah hükmedinceye dek bekleyeceksin onu. Ne olacak bilmiyoruz. Yani burada bir korku var. Ne yaptık biz? Ne işledik böyle? Sen hanımana git. Hanımana diyor git hadi artık. فَجَاَتْ اِمْرَأَةُ hilal بْنِ اُمَ Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem fekâlele. O iki kişiden birisinin hanımı o. Yani Hilal'in hanımı peygambere geliyor. Diyor ki, Ya Resulallah İnne Hilal ebne Umeyye şeyhun dâi'un leyse lehu khâdim fel tekrahu an ahdumehu Ya bu Hilal kocam yaşlı, kendine sahip olamayan ona hizmet edemeyen, hizmete ihtiyaç duyan bir adam. Yani ben onun yanında kalsam, hizmet etsem ne olur? Bunu hoş görür müsün? Buna izin verir misin? قال لا ولكن لا يقربنك dedi ki diyor hayır bunu kötü görmem yani bunu kabul edebilirim ancak sana ne yapmasın sana yaklaşmasın yani seninle ilişkiye girmesin. "Fekalet inne wallahi ma bihi min hareke ila diyor ki kadın zaten diyor yaşlı bir adam hiçbir şeye doğru hareketi de yok. "Ve vallahi mazale ebki mundukan min emrihi ma kana ila yomi hada ila yomihi hada." yani yaşlı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 İnsanlar arasında senin bir yerin var, makamın var. Senin kızını yeri gönderiyor adam. Peygamberin emriyle. فَقُلْتُ لَا اَسْتَذِنُ ف۪يهَا رَسُولَ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهِ وَلَا اَيُدْرِينِ مَاذَا يَقُولُوا رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّمْ اِذْتَذَنْتُوا ف۪يهَا وَاَذَا رَجُلُون شَاب Bunun için izin isteyemem. Ben genç bir adamım. Peygamberin, peygamber'e gidip bu konuda izin istersem onun bana ne diyeceğini bilmiyorum 10 günde böyle yaşadım diyor. Son 10 günde anımsız. Fe leyleten Bizimle konuşulmasını yasakladığı günden diyor. O güne dek 50 gün geçti. 50 günü doldurduk. salaytu sabah leyleten ala zahr min buyutina. Evlerimizin çatısının birisinde o gün diyor sabah namazını kıldım. Cemaate gitmemiş oluyum. Gitmeyebilir. Çünkü niye? Onlar hecrolunmuş, uzak yaşayacaklar. Tabur takınılmış insanlar. Günah işlemiş insanlar. Ailemler diyorlar ki buradan da bu çıkabilir. Bu anlaşılabilir, anlaşılıyor. Eğer toplumun imamı, yöneticisi diyorsa ki bundan konuşulmayacak, bundan selam verilmeyecek, bundan oturulup yemek yemeyecek. O adamdan uzaklaşılacak, bu adam evine tıkılacak, evinde kalabilir. فَبَيْنَا اَنَ جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ اَلَّتِي ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَلَى minna kad nefsi ve ardı Allah Teala'nın diyor bizim hakkımızda zikrettiği bu durum üzerine ben devam ettim kaldım bu şekilde durdum oturdum enimde diğer bütün genişliğine rağmen bana dağlar gelmeye başladı diyor Yer daralıyor arkadaşlar 50 gün iki aya yakın semi'tu savta sarihun au ala sal'in يقول çıkmış sesinin ve aldığı şekilde en yüksek tonla en yüksek bir şekilde bağıran biri ses duydum diyor. Doğa çıkmış bir tane genç, bir tane zat, bir kimse sesinin en sonuna kadar, boğazı yırtılcasına kadar bağırıyor. Ne diye bağırıyor? Ya Kabe ibn Malik ıbşir 50. günün sonu. Ey Kap müjdele! Ey kap müjde! Bağırıyor. <gülüyor> karar tu secden diyor ki hemen secdeye kapandım. Hemen secdeye kapandım. Yani ile yaptığı fiil genelde ı Ekberze de var bu. Radiyallahu anh. Diğer sahabelerde de var bu. Ee, şükür seyeceğiz. Seni mutlu edecek bir haber geldiğinde şükür seyeceğiz. Şükret kapanabilirsin, secdeniz. Ve Bildiğim ennehu kad jaa ki yöne geldi. Sıkıntıdan ferahlık geldi. Artık rahatladım. Darlık bitti. Müjde geldi. فَآذَنَا رَسُولَ اللّٰهِ فَآذَنَا رَسُولُ اللّٰهِ اَنَّاسْ بِتَوْبَةِ اللّٰهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى Çünkü Peygamberimiz o benim sabah namazına gitmediğim o sabah namazında Allah-u Teala'nın bizim hakkımızda indirmiş olduğu tövbeyi insanlar ne yaptı? Haber verdi. Arkadaşlarından bir tanesi da dağın tepesine çıkıyor, bağırıyor. Ya Kâb müjde! İlim diyor ki uhrevi olsun, dünyevi olsun. Güzel şey herhalde kardeşine haber vermek nedir? Müstahaptır, güzeldir. Fezhebe'n-nasu <gülüyor> yubeshirunna. İnsanlar diyor camiden çıkar çıkmaz ne yapmaya başladılar? Bizim müjdelemeye başladılar. Fezhebe kıbele sahibiymubeshirun. O iki dostuma da diyor geride kalan üç kişiyiz ya. İkisine ne diyor? Ne yaptı? Onu müjdelemeye giden insanlar oldu. Wa raka da raculun Bir adam da bana diyor Atla, gel. Atla gelmeye başladı. Yani müjde verecek. Hepsi mutlu olmuş. Kardeşi Ensardan. Olur. Savaşların törüne katılmış. Bedir hariç. Tevuklar, hepsi neyine savaşmış. Onun hakkında hayırdan, iyilikten başka bir şey bilmiyorlar. Konuşulması yasaklanmış. Her etmişler. Tavır takılmışlar. Allah katından ne inmiş artık? Tövbe inmiş. Tövbe indiğinden dolayı da müjdeli. Bir tanesi atabilmiş. Sevincinden haber veriyor. Bir tanesi de Attan önce yetişmek için dağın tepesine çıkmış, bağırıyor. Vaka diyor. Bağıranın sesi attan daha hızlıydı, daha çabuk geldi bana diyor. Ben diyor ki, bakın arkadaşlar ortama atmosfere. Ben sesiyle müjdeyi ilk veren adam yanıma gelince çıkardım da üstümdeki iki elbiseyi ona verdim. Allah, Allah, Allah. Müjdesine mukabil. Bizde de vardır ya müjdemi isterim deriz ya. Bu sahabede de var böyle. istemeden veriyor. Vallahi ma emliku gayre huma yevme O gün diyor bu iki elbisemden başka da bir elbisem yok. Garibanlık var. O gün için gelecek bir elbise de yok. Tabi elbise olarak. Ama malı mülkü var Kâb'ın. Yok. İki tane atı var, bineği var. Biraz sonra gelecek savaşta almış olduk ganimet payı var. Basta artu hemen iki tane elmise aldım diyor ve giydim. Ödünç olarak. Van talaktu sallallahu aleyhi ve ve hemen yöneldim, koşarak gittim. İnsanlar diyor akın akın. Dalga dalga bana geliyorlar.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 musafaha etti, tokalaştı. Bu da sünnet. Ve henne'ni beni diyor tebrik etti. Beni kutladı. Tevbe kabul olmuş. Allah ayet indirmiş. Bunun aksi de olabilirdi. Değil mi? Vallahi ma kameraculum minel muhacirine gayruhu Muhacirinden talhadan başka kimse kalkmadı benim için diyor. Ve kâne la yensâhe li talha. Diyor ki talhanın kendine yaptığı bu Tebrik ve onun için ayak kalkmasının hiç unutmadı, hep anardı diyor oğlu anlatıyor. Kâle kab, ﷺ ona Rasulullah ﷺ kab ﷺ ﯾابرقوۋچۇ مىنەسۇرۇر. <gülüyor> Peygamberin selam veriyor, kab, radyallahu an, aleyhisselamun yüzü, sururdan, mutluluktan, sevinçten tamam. parıl parıl parlıyor. Əbşir bi xayri yomin merr aleyka muz vəledetki vəledetki umuk diyor ki Peygamberimiz kab annenin seni doğduğu günden bugüne dek günler içinde en hayırlı olan bu günü müjde olarak kabul et ey cah. Doğumundan bugün oğlum. Emin qultu emmin indeke ya Resulullah emmin indillah. Çap diyor ki bu senden mi oldu yoksa Allah'ın tarafından mı oldu? Soruyor. Qale diyor peygamber qale la bel min indillah azza ve Allah katından ve kanı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İsa sür, istinar, vüjehi, hatta, kân Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sevindiğinde, onu mutlu eden bir şey olduğunda, yüzü öyle parlar, öyle nurlanırdı ki, sanki yüzü ay parçası gibi olurdu. "Vakunna na arifu darke minhu." Biz bunu nabandık, onda gözlemledik. "Falem <gülüyor> majeles'tu bine yedehi, "Kultu, Rasulallah." İnne min töbeti en ankhali'a min mali Allah ve ila rasulihi. bir alameti olarak, tövbemin bir işareti olarak ben malımın bir kısmını Allah'a ve Resulüne sadaka olarak tasadduk etmek istiyorum. Bu yolda vermek istiyorum. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Emsik aleyke ba'da malik fehu hayrun malının bir kısmını kendine ayır, hepsini verme. Herkes Ebubekir olamaz. Ebubekir bütün malını verdi, kabul etti. Aleyhisselatü Aleyhisselam, tabiri caizse adamına göre ne yapıyor? Fetva veriyor. Adamına göre diyor ki yani malının bir kısmını tut. Bu senin için dahil olur. فَكُلْتُ اِنِّي اُمْسِكُسَهْمِ bi بِخَيْبَرٍ Tamam diyor. Ben Hayber'deki bana gelen ganimet pay var ya onu diyor tutuyorum kendime gerisini bütün malımı evet. veriyorum. Aile diyor ki insana güzel bir haber geldiğinde ne yapabilir? Malıyla tasadduk edebilir. Allah yolunda malını harcaya bilir ve قلت يا رسول الله ان الله تعالى انما انجاني بالصدق. Tıpkı Allah Teala beni söylediğin doğrudan dolayı kurtardı. Yalan söylemedim. Ve inne min tawbati alla uhadditha illa sidqan ma baqit. Hayatım boyunca bundan sonra yeri kalan dönemde artık ne yapmayacağım? Yalana önelmeyeceğim, hep doğru söyleyeceğim.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 Tercümede bela olarak ne yazmış? imtihan yazmış. O da yanlış. Burada bela dediği eblani <gülüyor> yani en'ame aleyye. Nimet. Allah-u Teala <-Külüyor> <-Külüyor> bana bugünden sonra, peygambere verdiğim sözden sonra ne yaptı? Çok hayırlı ve güzel büyük nimetler verdi. Vallahi ma teammattu kizbeten muzdu kultu zalikeli Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ila yevmi hâdâ. Diyor ki artık peygambere o gün söz verdikten sonra bugün önüm diyor. Bunu o olayı anlatana dek artık hiçbir yalan yapmadım yönelmedim. Ve inni le'ercu en yahfazani Allah-u Teala fîme bakî. Geri kalan döneminde de umarım ki Allah'tan temennim o ki beni ne Korusun, muhafaza etsin. Kal fe enzel Allah-u Teala ve Allah-u Teala da şu ayeti indirdi diyor. Leqad tâballahu alel nebiyyi vel muhâcirîne vel ansâr Allah-u Teala peygamberine ensâra ve muhâcire اَلَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا ف۪ي سَعَةِ الْاُسْرَةِ O sıkıntı döneminde, sıkıntı saatinde tabi olan o ensara, muhacire Allah-u Teala tövbe etmiştir. حَتَّى <gülüyor> بَلَقُ Kâb ayette şu ayete kadar اِنَّهُ bihim رَعُوفُ rahim Allah onlara çok merhametlidir, rahimdir. وَعَلَى السَّلَاسَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا Hani şu geri kalan üç kimse var ya şimdi Kâb bu ayetteki geri kalan üç kimseyi bakın nasıl tefsir ediyor. Neyden geri kalan arkadaşlar? Hayır. Neyden geri kalan? Müjdeden. Yani müjdeleri için müjdelenmek için bekletilen üç kişi var ya, öyle diyor kağıt. Hatta izâ dâgat aleyhimul erdu bimâ rehumet. Ayette ne diyor? Ta ki onlara yer, geniş olmasına rağmen bütün genişliğiyle ne oldu? Dar geldi. İttakullâhe ve kûnû mâs-sâdiqîn. Tamam diyor çap ayetleri okumaya. Diyor ki Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. <gülüyor> Kalekam <Kâb> çap diyor ki vallahi ma Allahu alayya min ni'metin kat ba'da idhadaniyallahu Allah Tealanın bana diyor İslam nimetini verdikten sonra peygamber aleyhissalatu vesselam o gün doğru söyleyip yalan söylememe nimetinden daha büyük bir nimet vermemiştir diyor bana Allah Teala. Ya yani burada şu Bana çok büyük bir nimet verdi. O gün yalan söyleyebilirdi. Hatta gidip gitti geldi. Fe <gülüyor> <gülüyor> yalan söyleseydim ne olurdu? O yalan söyleyenler gibi ben de ne olurdum? Helak olurdum. Onlar helak oldu. Ayetinde hakkında gelecek ayet. Öyle. İnne'llaha teala qala qala Allah Teala bir kimseye söylenebilecek en kötü şey söyledi onlar hakkında diyor. Ne de Allah Teala hakkında? diyor ki onlar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 İnne hum ve me'avahum rizq. Onlar ve onların varacakları yer cık, pislik bir yerdir. Cehenneme cezâen bima kânû yeksebûn. Onlar yaptıklarının karşılığı olarak cehenneme alınırlar. Yehalifûne <gülüyor> lekum li terdav 'anhum. Sizleri razı kılmak için, onlardan razı olmanız için size yemin ederler. Fe in terdav 'anhum İnne Allah Allah la o kadar razı olsanız bile Allah Teala fasık kavimden, fasık topluluktan razı değildir. Yani Ca'b ibn Muâlik diyor ki ben hakkında bu ayet indirilenlerden de olabilirdim. Evet. Ama Allah Teala o gün bana İslam nimetinden sonra vermiş olduğu en büyük nimeti bahşederek doğru söyledim ve bu mükafatı aldım. Kâle Ca'b, Türk kullar kulifna eyha's salase an emri ulayka'llezina qabala minhum rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem halafu lehu biz bu üç kimse var ya geri bırakılan o gün niye geri bırakıldık bırakıldık diyor peygamber aleyhissalatu vesselam şundan dolayı geri bırakıldık çünkü biz diyor diğerleri gibi ne yapmadık yemin etmedik çünkü diğerleri ne yaptı halafu lehu peygambere yemin ettiler ve peygamber de buna binaen onların beyatını aldı. Festağfaralehum onlar için Allah'a istiğfar etti. Bilmiyor durumlarını, zahirleriyle söyledikleri sözle muamele etti. Ve erce erasulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrana. Ama bizim hükmümüzü peygamber ne yaptı? Tehir etti. Erce irca etti. Geri bıraktı. Hatta ta'ala fihi bizalik. Ta ki Allah Teala bu konuda bizim hakkımızda bu hükmü verenerek. قال الله تعالى وَعَلَى السَّلَافَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا Hani o üç geri bırakılan var ya ayetinde. Diyor ki Kâb, وَاَلَيْسَ اللَّذ۪ي ذَكَرَ مِمَّا خُلِّفْنَا تَخَلُّفَنَا عَنِ الْغَظُفُ Kâb diyor ki, bizim burada geri bırakılan olarak zikredilmemiz, o savaşa gitmeyip geri kalmamızdan dolayı değil. Kâb diyor ki, وَاِنَّمَا هُوَ تَخْلِفُهُ اِيَّانَا o irja'uhu amrana ammen halafa lehu wa'tazara ileyhi faqabila bizim diyor geri kalmamız hükmümüzün bizim aklımızda verilecek hükmün geri bırakılması diğerleri gibi yemin edip hemen hemen orada onlar için beyatının alınıp onlar adına istiğfar edilenlerden farklı olarak geri bırakılıp hükmümüzün tehir edilmesinden dolayı biz ne yapıldık geri bırakıldık yani bu ayeti savaştan geri kalanlar olarak ne yapmıyor tefsir etmiyor. Fuadis muttafakun aleyh. Bir rivayette de diyor ki: "Enne'n Nebi sallallahu aleyhi fi Peygamberimiz Tebuk savaşına cuma günü çıktı sabahleyin. Ve kana khamis Ve Peygamber Perşembe günleri çıkardı. Pardon cuma dedik. Perşembe günleri çıkardı. Ve kana la la min illa fi e, Peygamber aleyhisselatü vesselam seferden döndüğünde gündüz dönerdi. Duha vakti fe idâ kadime şehre girdiğinde ilk yaptığı iş ne olurdu? bebe'e bil mescidi fe sallâ camiye gider ve orada iki reket kılardı sümme celese fîh sonra orada otururdu. Geriye üç tane hadis kalıyor ancak bu hadisle ilgili olarak Hasan-ül Basri Rahimahullah'ın bir sözü var ibret dolu bir söz onun bu Hadisle alakalı olmuş olduğu o sözü burada öncelikle kendim ve siz beni duyan herkes yani kulağınıza küpe olarak alması lazım. Günahlara yönelik o cesaretimizi, o ateşimizi söndürmesi lazım. Hasan ibnü'l-Basri İbn Basri, Ebi Hatim'in kendisinden rivayet etmiş olduğu bir rivayette diyor ki: <gülüyor> Ya subhanallah. Ma akal ha'ula'i selase ha'ula'i selase malan Diyor ki: Allah, "Subhanallah şaşırıyor. Hayret diyor, hayret. O üç kimse var ya. Geri kalan üç kimse. Ma ekalu ma'lan haraman. Ne haram mal yemişlerdi. Ve la sefeku daman haraman. Ne? Har kendilerine haram kılınmış olan kan dökmüşlerdi, insan öldürmüşlerdi. Ve la efsadu fil ard. Ne yer yüzünde fesat, bozgunculuk çıkarmışlardı. <gülüyor>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 Yeryüzü bütün gelişliğine rağmen onlara dar geldi. فَكَيْفَ بِمَنْ يُوَاقِعُ الْفَوَاحِشَ وَالْكَبَائِرِ Büyük günahları ve fuhşiyatı işleyen adamın durumu nice olur. Yani kendine gel, ey insan, ey büyük günahlara koşa koşa <gülüyor> giden, büyük günahları umusamazca işleyen, fuhşiyata batmış olan insan,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 başlasın. Tövbe, tövbe etmeye muvaffak kılsın. Tövbesi kabul olanlardan eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa entestagfiruke ve etûbü ileyk.